İmam Müslim'in rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? İnna Allah'a tayyibun la yakbelu illa tayyiba. Allah temizdir ve temiz olandan başkasını kabul etmez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu radıyallahu'nun Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan rivayetindeki bunu Buhar rivayet etmiş. Bakın Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Men tasadaka, bi adli temratin min kesbin tayyibin. Ve la yakbelu Allah illa tayyiba ve inna'llaha yataqabbaluha bi yemiinihi thumma yurabbihu li sahibihi kemaa yurabbii ahadukum fulughuhu hatta takuna misl'el jabal subhanallah kim temiz bir kazançtan bir hurma kadar tasadduk ederse ki Allah ancak temiz olanı ne yapar kabul eder işte Allah azze ve celali için o nedir makbuldür hatta Allah Azze ve Celle sizin o bir hurma kadar olan o helal maldan, helal kazançtan tasaddukunuzu kabul etmekle kalmaz. Öyle bir kabul eder ki onu sağ eliyle alıp kabul eder. Sağ eliyle alıp kabul eder. Sonra bununla da yetinmez. Onu sahibi için, vereni için büyütür. Kocaman yapar. Aynen sizden bir tanenizin... Bakın dikkat edin arkadaşlar burada mecaz yok. Sizden bir tanenizin küçük devesini büyütüp de kocaman deva haline getirdiği gibi sağ eliyle alıp kabul ettiği ve sizin için o büyüttüğü çoğalttığı sadakanızı daha kadar yapar. Ben demiyorum. Buhari rivayeti. Peygamber ve vesselam diyor. Mecaz yok. Mecaz olsa bu örneği verir mi? Abi, abi, daha kadar diyor. Bakın hani küçük tayda denebilir. Küçük deve yavrusu da denebilir. Onu ne yapıyorsun? Büyütüyorsun değil mi? Kocaman yapıyorsun. Özen gösteriyorsun. Yani çok kıymetli. Çok kıymetli. Ondan para kazanıyorsan çok kıymetli o. Allah da işte o senin helal maldan verdiğin sadakana o kadar bir özen gösteriyor ki. Sağ eliyle alıyor. Ve onu ne yapıyor? Senin işin kocaman yapıp daha kadar yapıyor. Büyütüyor. Evet. Altıncısı. Hem gizlice hem de alenen infak ve tasadduk etmeliyim. Hem gizlice hem de alenen. Açık. Çünkü infak ve tasadduk Rahman ve Rahim olan Rabbimle yaptığım ve naim cennetlerinde bana sürekli nimetler kazandıracak olan bir ticarettir. Fakire verdiğim zaman gizlice tasadduk etmek açıktan tasadduk etmekten daha hayırlıdır. Hayırlı bir çalışma için infakta bulunduğum zaman ise örneklik ve öncülük etmiş olmak, nefisleri hayır işlerine yönelik canlandırmak bakımından açıktan infak edilmesi tasaddukta bulunan kimse maslahata binaen riyadan endişe duymuyorsa belki daha da hayırlıdır. Allah Teala şöyle buyurur diyor. Evet. Ra suresi 22 23 ve 24 nolu ayetler. Diyor ki Vellevina sabru ibtiga'a vecihi rabbihim ve aqumu salah ve enfaku mimma razaqnahum sirran ve alaniyeten ve yedra'una bil haseneti seyyee ulaike lehum ukhbat cennatu adnin yedhulunaha ve men salaha min abaihim ve azwajihim ve zuriyyatihim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 Dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. O adin cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Subhanallah. Yani görüyor musunuz infakın insana verdiği neyi? Faydaları. Melekler, Rahat suresi 22-23-24. Melekler sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzel yerdir derler. Evet. Yine Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Bakara suresi 271. İn tubdu sadakat fena imahi ve in tukhufuha ve tuhel fuqara fehu hayrun lekum ve yukeffir ankum min seyyiatikum vallahu bima taameluna kabir. Eğer sadakaları Açıktan verirseniz ne âlâ. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadaka vermek hayırlı olduğu kadar günahları da ne yapıyor? Tekfir ediyor, örtüyor. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Diğer bir ayet Fatır Suresi 29 ve 30 nolu ayet diyor ki İnnel levine yetlune kitabe Allah ve akamus akamussaleh ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten yercune ticareten len tabur li yufieh ve yziduhum min fadlihi innehu gafurun şakur Allah'ın kitabını okuyanlar namazı kılanlar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 gölgesi altında gölgelendireceği yedi kişiden biri olarak da Allah peygamber aleyhissalatü vesselam şunu zikretmiştir. Ve raculun bir sadakatin fe ahfaha hatta la ta'len şimaluhu ma tunfik yeminuhu. Bir sadaka verip de sağ elinin verdiğini sol eli bile bilmeyecek şekilde gizleyen adam. Bunlar kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinden başka bir gölgenin bulunmayacağı anda nerede gölgenecekler? Allah'ın gölgesi altında gölgenecekler. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. İşte bilmeyecek bir de bunu ibraz etmeyeceksin. Hem devamlı vermek hem de yani ibraz etmeyeceksin. Riyakarlık yok. Evet. Bu malum bir rivayet. Müttefakun Aleyh. Yani Buhari ve Müslim rivayeti. Kim rivayet etmiş bunu? Ebu Hureyre radıyallahu an. Yedinci neden. Darl darlıkta da, bollukta da infak ve tasadduk etmeliyim. Darlıkta da, bollukta da. Sadece bollukta değil en zamanda darlıkta da infak etmeliyim. Bolluğa erişirsem daha fazla infak ederim. Darlığa düşersem hiçbir iyiliği küsümsemem. Az olsa da Allah kat kat arttırır. Bu özellik Allah'ın cenneti ve mağfireti için yarışan infak ehlinin sıfatlarındandır. Allah Teala şöyle buyurur. Ali İmran 133 ve 134. Ve sarî'u ile min rabbikum ve cennetin. Ardu hassemavatu vel ard. O idetül muttakîn. Ellezîne yunfikûne fi's sarâi ve'd-darâi vel kâzimînel gayz. Vel Vallahu Ne demek? Rabbinizin başına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O, ta o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Bollukta da darlıkta da arkadaşlar. Evet. Diğer bir şık. Sağlıklı ve zenginken infak ve tasadduk etmeliyim. Sağlıklı ve zenginken. Çünkü en eftal sadaka bu şekilde olandır. Hadiste şöyle geçer. Hakim bin Hizam'ın rivayeti. Nesai ve Ahmet rivayet etmiş sayı hadis. Efdolü <gülüyor> sadaka makane an zâhri Yani en eftal sadaka zenginken verilendir. Tabi, Zenginken verilen. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine bir soru sorulunca bakın ne söylemiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti yine Müttefakun Aleyh yani Buhari ve Müslim rivayeti. Denmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselama. Eyyus sadakati azam-ı ecran. Hangi sadaka sevap yönünden daha büyüktür? Bakın nasıl yanıt vermiş. Ente daka ve ente sahihun şahihun tahşel fakra ve te'mulul gına Sen sağlıklı fakirlik korkusu ve zenginlik ümidi olan pinti olduğun halde verdiğin sadakadır. Evet. Sen sağlıklı fakirlik korkusu ve zenginlik ümidi olan pinti olduğun halde verdiğin sadakadır. Evet. Yani sağlıklıyken vereceksin. Zenginken vereceksin. Paran yokken bile. Zenginliği umarken bile ne yapacaksın? Vereceksin. Evet. 9.'cusu sadaka vermeliyim. Çünkü sadaka vermem de cimrilik etmem de kendi nefsime döner. Allah Subhanahu ve Teala tasaddukta bulunanlara ecirlerini büyüterek eksiksiz verir. O şöyle buyurur. Bakara 272. Ve ma tunfiku min hayrin feli anfusikum. Hayır olarak neyi infak ederseniz kendiniz içindir. Yani Allah'a bir faydası yok. Yine Bakara 272. Ve ma tunfiku min hayrin yuwfa ileykum ve entum la Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir. Ve asla haksızla uğratılmazsınız. Karşılığı tam olarak ne yapıyor arkadaşlar? Veriliyor. Yine Müzemmil Suresi 20. ayet ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah. Ova hayran ve azam ecra. Kendiniz için önden dünyadayken ne iyilik hazırladıysanız Allah katında onu bulursunuz. Yine başka bir ayet Muhammed Suresi 38 nolu ayet. Ha entum haula'i tud'avna li <Sessizlik> tunfiku fi sabilillah. Fe minkum men yebhal ve men yabkhalu fe innema yebhalu an nefsihi wallahu al-gani ve entum fukara ve in tatavallu Yestebil, kavmen gayrakum tüm mela yakun emsalekum ki daha önce aldık ayeti. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz işinizden. Kiminiz cimrilik ediyor? Ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Demek ki kim faydasıysa fayda kime? Kendisine. Kim verirse infakı kendisine. Kim de cimrilikse Allah'a cimriye olamaz. Cimriliği kendisine yapmış olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz. Yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar. Onuncu neden? Neden infak etmeliyim sorusunun nedeni cevabı Rabbim hakkında hüsnü zan sahibi olduğumda. Ve kemali keremiyle Allah'ın tasaddukta bulunanlara infak ettikleri şeylerin yerini dolduracağını kesin olarak bildiğim için tasadduk etmeliyim. Allahü Teala şöyle buyurur. Sebe suresi 39 nolu ayet. Ve ma enfaktum min şeyin fe huve yuhlifu. Subhanallah. Ve huve hayrur razık. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. Ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Buhari ve Müslim bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan neyi rivayet ediyorlar? Ebu Hureyre'nin rivayeti. Ebu Hureyre'nin ismini bilen var mı? Muksirun'dan çokça rivayet etmiş. Bilen var mı? Bileceğiz. Geldiğimde de bir dersimde sormuştum size. Abdurrahman İbn Sahır devsi El Yemani. Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El Yemani bileceksiniz. 10 hadisten 5 ondan gelmiş. Evet. Ne diyor? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Buhari ve Müslim rivayeti Ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa melekan yanzilan feyaqulu ahaduhuma Allahumma ati mufican khalasan ve yekulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talefan. Subhanallah kulların sabaha eriştikleri hiçbir gün yoktur ki o günde iki melek inip biri Allah'ın infak edenin malının yerini doldur. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını telef et demesin. Kulların sabaha eriştikleri hiçbir gün yoktur ki o günde iki melek inip onlardan biri Allah'ım infak edenin malının yerini doldur. Diğer yani diğer melek de Allah'ım cimrilik edenin malını telef etlemesin. İşte bundan dolayı infak etmeliyim. Diğer bir neden. 11. neden. İhtiyaçtan fazla olan kısmı sadaka olarak vermem hayırlı, elimde tutmam şerli olduğu için İnfak ve tasadduk etmeliyim. İhtiyaçtan fazla olan kısmı sadak olarak vermem hayırlı. Elimde tutmam şerli olduğu için infak ve tasadduk etmeliyim. Müslümin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetinde bakın ne buyuruyor? Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh rivayet etmiş. Ebu Umame el-Bahili. Diyor ki, Yebne Adem, inneke. En tebdula al-fadla khayrun leke ve en tumsikahu sharun leke. Ve la tulamu ala kafafin. Ve ibda bimenta'ul vel yedul ulya khayrun min el yedis sufla. Ey Adem oğlu, eğer fazla malını Allah yolunda harcasan, bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır kefaf yani yeterli miktar sebebiyle levm edilmezsin. Yani kınanmazsın. Harcamaya bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki yani veren el alttaki yani alan elden daha hayırlıdır. Buradan alacağımız bölüm özellikle ilk bölüm değil mi? Fazla malı ne yapmak? Tasadduk etmek hayırlı. Kendine saklaman zararlı. Yeterli mal nedeniyle levmedilmesi Yani yeterli malı da elinde sakladığından dolayı ne yapılmazsın? Kınanmazsın. Diğer bir neden, 12. neden. Sadaka malı azaltmadığı, bilakis bereket ve rızık kapılarını açmak suretiyle arındırıp arttırdığı için tasadduk etmeliyim. Müslim rivayetinde Peygamber Efendimiz vesselam bakın ne buyuruyor. Ebu Hureyre rivayet etmiş. Radiyallahu anh. Ma ma nakasat sadakatu min mal. Sadaka malı asla ne yapmaz? Eksiltmez. Bundan dolayı infak etmeliyim. Diğer neden? Niye infak etmeliyim? İnfak ve tasaddukta bulunmalıyım. Çünkü sadaka öldükten sonra faydasını göreceğim asıl malımdır. Herkes bırakıp gidecek, ailem bile. Bir parça kefen. Bir parça kefen. Ve geri kalan neyin? Amelin. Evet. İnfak ve tasaddukta bulunmalıyım. Çünkü sadaka öldükten sonra faydasını göreceğim asıl malımdır. Sadakadan geriye bıraktığım mal ise benden sonraki varislerime aittir. Sana mı ait? Değil değil mi? Varislerine ait. Benim anamın bir lafı var. Hep söyler. Karnındayken kanını, hayattayken canını, öldükten sonra da malını yer evlat. Karnındayken kanını, hayattayken canını, öldükten sonra da malını yer. Evlat. Evet. Evet. Bakın, Müslim'in rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Ol. ne buyuruyor? Abdullah İbni Şikhir radıyallahu anh rivayeti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü el Elhakumut tekâthür Yani çokluk yarışı sizi çokça ne yaptı? Oyaladı. Hani işte benim malım daha çok. Benim mülküm daha çok. Bu yarış sizi ne yaptı? Oyaladı. Bu ayeti okuyor. Şöyle diyor bu yagulluk mü mali mali bu kal bu ve heke yne Adem mi mallike İillama ekelte öfneyte evlebiste veblete ev tasadak de ve anayı bu Ademoğlu malın malım der Bunun üzerine ne ki Ey Ademoğlu senin yiyip tükettiğinden giyip eskittiğinden tasadduk edip gönderdiğinden başka malın var mı ey oğlu senin yiyip tükettiğinden giyip eskittiğinden tasadduk edip gönderdiğinden başka malın var mı yiyip tükettiğin dünyada kaldı giyip eskittiğinde dünyada kaldı geri kalan ne sadaka ondan başka ne malın var mali mali desen ne olur evet yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Abdullah Mesud'un rivayeti. Abdullah İbni Mesud'un rivayeti. Buhari rivayeti. Diyor ki Ey yukum malu varifihi ehabbu ileyhi min malihi. Soruyor. Hanginize varisinin malı kendi malından daha sevimlidir? İşte varisi kendinden sonra bıraktığı. Galu, Ya Resulallah ma minna ahadun illa Maluhu ah bu Ey Allahın Resulü. dediler ki Ey Allahın Resulü. içimizde kendi malından başkası kendisine sevni gelen kimse yoktur. Herkes malı ne yapar, sevni gelir. Bakın bunun üzerine ne dedi? Gal fe inna maluhu ma qaddam ve malu varifihi ma akrar. <gülüyor> Suhbanallah. Onun malı önden gönderdiği, yani senin malın önden gönderdiğin Varisinin malı da geride bıraktığıdır. Yani senin gerçek malın önden gönderdiğin. Yani nereye? Ahirete. Tasadduk. Diğer mal zaten senin değil ki. O kimin malı? Varisinin malı. Tepe tepe yiyecek. Hayra da kullanabilir. Şerre de kullanabilir. Evet. Diğer bir neden. Neden infak ve tasadduk etmeliyim? Sadaka hastaların şifa bulmasına sebep olduğu için tasadduk etmeliyim. Evet. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ebu Umame el-Bahili rivayeti gene. Şeyh Albani tahsin ediyor bu rivayeti hem Sayı Camii-s-Sagir'de hem Sayı Tergib'de. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam. Davu merzakum bis sadaka. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. hastalarınızı sadakayla ne yapın? Tedavi edin. Neden tasadduk etmeliyim? İnfak etmeliyim? Hem kendi hastalığımı, hem de hastalarımın hastalığını sadakayla ne yapmalıyım? Tedavi etmeliyim de ondan. Allah Resulünün kelamı bakın. İman eden için çok büyük anlamlar içerir. Diğer bir neden, on beşinci neden. Sadaka cömertlik. Eli açıklık ve kerem olduğu için tasaddukta bulunmalıyım. Öyle ya. Sadaka vermek cömertlik değil mi? Eli açıklık ve kerem olduğu için. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani eli açıklık, keremli olmak, cömert olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiili, kavli ve ikrarı ile tamamlamak için gönderildiği güzel ahlak ve imanın tamamlayıcı unsurlarındandır. allah Teala şöyle buyurur. Ve inne kelle hulukin azim. Kalem Suresi 4 Muhakkak ki sen muazzam bir ahlak üzeresin. Peygamber el-islahü veslamlıda şöyle buyurur. İmam Ahmed'in rivayeti, Ebu Hureir radıyallahu anh rivayet etmiş. İnne ma bu iftu li ahlak. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Madem ki sadaka vermek güzel ahlaktır, bunu ne yapalım arkadaşlar? Biz de tamamlayalım değil mi? Peygamber bile bunun için gönderilmiş aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis, Cabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadisi. Tirmizi rivayeti. Okuduğum bütün hadisler sahihtir. Şüpheniz olmasın. Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam, İnne min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ahasinikum ahlak. Ne diyor? Muhakkak ki sizin bana en sevimli olanınız ve kıyamet gününde meclis bakımından bana en yakın olanınız ahlak bakımından en güzel olanınızdır. Hatta geçen geldiğimde derste söylemiştim burada hatırlayanlarınız olacak. Haya ve iman yani ahlak ve iman ne yapmıştır? İç içe girdirilmiştir değil mi? Onlardan biri kaldırılırsa diğeri de ne yapar? Kalkar. Yine başka bir rivayet. Buhari Müslim Terimzi ve İmam Ahmed'in rivayeti. Abla İbni Amr İbnü'l As radıyallahu anhuma. Hem babası hem kendisi ne? Müslüman sahabi. Abdullah da Amr İbnü'l As'ta. Onun için radıyallahu anhuma dedik. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma dedik. Niye hem kendi hem babası? Abla İbni Ömer radıyallahu anhuma dedik. Niye hem kendi hem babası? Ablay ibn Abbas radıyallahu anhuma dedik çünkü hem ki hem kendi hem de kendisi. Bakın ne diyor Ablay Amr'un hadisinde peygamber el vesselam "İnne xiyyar akum, hasinukum ahlak". Muhakkak ki sizin en hayırlanınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Evet, çok önemli. Başka bir hadis, Ebu Huraira hadisi, Tirmizi Ebu Davud Ahmed, Darimi ve diğerleri rivayet etmiş: "Ekmeul mu'mini ne imanen". Ahsenuhum hulukan. Mümanların imanı en kamil olanı ahlakça en güzel olanlarıdır. Yani demek ki tasadduk etmekte ahlak, ahlakın neyi? Mükemmeliyatından yani en üst nelerinden, seviyelerinden, derecelerinden e hal böyle olunca ahlaklı olmayı kim emrediyor bana? Allah ve Resulü. O halde ne yapmalıyım? Bu kurallara imtisalen tasadduk etmeliyim. Başka bir rivayet Ebu Derdaan'ın rivayeti Tirmizi rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Ma min şey'in yuḍa'u fi'l mizan efkalu min husnil huluk." Ve inne sahibi husnul huluk liyebluğ bihi derecete sahibi's salat. Kulun terazisine konulmuş güzel ahlaktan daha ağır bir şey yok. Güzel ahlak, sahibini oruç ve namaz sahibi kimse derecesine ulaştırır. Güzel ahlak, sahibini oruç ve namaz sahibi kimse derecesine ne yapar diyor, ulaştırır diyor. Neden infak ve tasadduk etmeliyim? Diğer bir madde arkadaşlar. Cömertlikten sayıldığı için tasaddukta bulunur. Cömert kimse Allah'a daha yakın, insanlara da yakındır. Cimri ise Allah'a da uzak, insanlara da uzaktır. Peygamber şöyle buyurmuştur. Buhari ve Müslim rivayeti. Ebu Hureyre'nin. İda ahb Allahül <gülüyor> Abdə, cibril da Gibrîl. İnna Allaha, yuhb bu fulanen, fa ahbibu. Fayuhbhu Gibrîl, fayunadi Gibrîl fi ahel al-çama. İnna bu fulanen, fa ahbibu, fayuhbhu ahel al-çama. Thumma fil-ard. Ne demek? Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e, Cibril'e Allah falan kimseyi seviyor sen de onu sev diye nida eder. Cebrail de onu sever. Ardından Cebrail, sema ehli içinde Allah falan kişiyi seviyor, siz de onu sevin diye nida eder. Sema ehli de o kimseyi severler. Sonra o kimse için yeryüzüne bir mahbulluk yerleştirilir. Yani Yeryüzü halkının gönlüne o kişiye karşı sevgi konur. He, şimdi sadaka vermekle hem Allah'ın seni sevmesini hem de kulların seni sevmesini ne yapıyorsun sağlıyorsun. Hep biz ne diyoruz? Temel kuralımız şu. Allah'a rağmen değil, kullara rağmen. Yani ne demek? Kulların sevgisini kazanmak için Allah'a incitmek yok. Allah'ın sevgisini kazanmak için kulları incit ki incinen kullar seni sevsin. Ama eğer sen Allah'ı incitmek pahasına kulları sevmeye kalkarsan ne Allah seni sever ne de kul seni sever. Kayde bu. Kural bu. Neden tasadduk etmeliyim? İyilik ve ihsan sayıldığı için... Fakirlere, yetimlere ve muhtaçlara tasaddukta bulunmalıyım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhtelif rivayetleri var. Yani Ebu Umame'den, Ümmü Seleme'den, Enes'ten. Sanayi'l-ma'ruf, taki, masari assu. İyilik yapmak, kötülüğe düşmekten insanı korur. İyilik yapmak, kötülüğe düşmekten insanı ne yapar? Korur. E, tasadduk da iyilik değil mi? İyilik. O halde demek ki tasadduk yapmak insanı kötülüğe düşmekten ne yapar? Korur. Aynı hadisin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, rivayetinde ve fi'lül ma'ruf yaqi masari's-sudi. Yani iyilik yapmak. İnsanı kötülüğe düşmekten ne yapar? Korur. Bakara suresi 195'te de bakın ne diyor Allah azze ve celle. Ve ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. İyilikte bulunun, Allah iyi davrananları ne yapar? Sever. Bir hadiste de şöyle buyuruyor. Müslim rivayeti, Şeddat bin Evsin rivayeti. İnna ketebel ihsan ala kulli şey. Allah Teala her şey üzerine iyilik yani iyi davranmayı ne yapmıştır? Yazmıştır. İnşallah neden tasaddukta bulunmalıyım? Neden infakta bulunmalıyım? Devamına önümüzdeki ders ne yapacağız? Devam edeceğiz. Çok fazla yormayalım arkadaşları. Ama şunu bileceğiz arkadaşlar. Bütün bu nedenler birleştiği zaman başka neden kalmıyor zaten. Allah ve Rasulü öyle nedenler, öyle sebepler ortaya koymuş ki bunları eğer gerçekten bellersek, gerçekten bunları ne yaparsak, anlarsak, uygulamaya kalkarsak işte o zaman... Sadakayı dini bir vecibi olmaktan çıkarıp kültürümüzün neyi bir parçası haline getiririz. Her zaman tasadduk eden bir ney ümmet oluştururuz. Bakın selefe, bakın sahabeye tabi'ne etba tabi'ne bir buhari, ya, bir, buhari bir buhari bir vesileyle bir vesileyle arkadaşlar para buluyor günlerce aç. Bir vesileyle para buluyor günlerce aç. Çarşıya gidiyor yiyecek alacak. Bir fakir geliyor ondan daha aç. Bir fakir geliyor ondan daha aç. Ve cebindekini ona veriyor. Ve gene aç kalıyor. Bunlar bize görünüşte çok garip gelebilir. Çok fuzuli gelebilir. Ama ensarla sahabe arasında, ensarla muhacir arasındaki o ilişkiye baktığınızda bu ilişkiyi ne yapıyorsunuz? Bizzat <gülüyor> müşahede ediyorsunuz. İnfak ve sadaka bu ümmetin ayakta kalması, bu ümmetin hayırlı bütün işlerinin ne yapılması, ikame edilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesidir. İnfak ve sadaka olmadan İslam'ın şiarları yerine getirilemez. Bunu bilin. Onun için infak sadece işte Allah zekat vermemi emrediyor. Malın kırkta biri, yüzde iki buçunu verdim. iş bitti olarak görmeyin. Tasadduk hayatın bir parçası. İnsan her an tasaddukta bulunmalı. Her an. Tabi bunu yaparken şartına şurtuna da riayet etmeli. Ne çok eli açık olmalı, ileride değineceğiz onlara, ne de eli çok kapalı olmalı. Ve beyne zahlike kavama değil mi? Orta yolda kıvamda olmalı. Ehlini mağdur etme pahasına infakta bulunmamalı ama ehlini mamur etme pahasına da infakı terk etmemeli. Dünya ihtiyaçları bitmez. Çocukların okulu ihtiyacı bitmez. Çocukların ihtiyacı bitmez. Bir yaşta amcamız vardı bizim. Parası vardı. Hep hacca gidecek. Hep hacca. Bir hele emekli olayım dedi o zaman gideceğim. Emekli oldu gidemedi. Niye? İki çocuğun evlilik işi çıktı. Neyse onları evlendirdi. Gene hacca gidecek. Ha. E torun doğdu. Torunun kalbi delik o zamanlar da böyle SSK hizmetleri bu kadar ki gibi değil yani. Hep paralar gidiyor. E ne oldu? Evlat geldi. Baba dedi ki bak bu torun. Sen şu parayı ver. E can parası kolay mı? Ne yaptı? Verdi. Aradan bir sene geçti. Hacı amca da öldü. Hacı olamadı gerçi ama inşallah olmuş diyelim. Öldü. İşte bu. Dünya bu. Yani infak böyle bir şey arkadaşlar. O bakımdan. Yani tasadduku Hayatımızın bir parçası kılalım inşallah. Buna gayret edelim. E, bu derslerimizi biz hep daha sonra kitaplaştırıyoruz. Kitap halinde de inşallah basarız. O zaman elinizin altında daha da fazla malzeme olur. Bunlar özettir. Çünkü bize tanınan saat 2 saattir her gün. 2 saat, 2 saat, 4 saattir, 2 saat bile çok olabilir hatta yeri geldiğinde. vakımdan bakımdan sürçülisan ettiysek affola. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü la ilahe illa ent ve estağfirüke ve etubü Afiyet davan en ilhamdülillahi rabbil alemin.